Hazırlayan ve sunam Çelenk Batra. Merhaba, hariçtan sanat programına hoş geldiniz. Ben programcınız Çelenk, teknik masada Barış'a teşekkür ederek bu haftanın programına başlıyorum. Bugün iki konuğum birden var, Su Başbuğ ve Ulya Soley. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. British Council gündemimizde aslında küresel çapta dijital bir projeden bahsediye olacağız. Bugün dünyada ve Türkiye'de pek çok müzenin açılmasını, kapanmasını, taşınmasını, binasını, mimari tasarımını... Erişimini vesaire konuşurken duvarları olmayan bir müze konuşacağız. Gündemimizde bu var. Buradan başlamak istiyorum. Ee, geçtiğimiz günlerde 18 milyon kitabı dijital ortamda herkesin erişimine açan Harvard Üniversitesi Kütüphanesi Başkanı Robert Darnton dijital demokratik bir güç olarak kalabilir Demiş, Buradan da yola çıkalım. Duvarları olmayan bir müze ne demek? Nereden yola çıktınız? Benim aklıma tabii ki yeni teknolojiler, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, dijital teknolojiler, internet, bilgisayar sanatı, işte herkesin erişimi, sınırların, duvarların kalkması gibi şeyler geliyor. Bu projenin mimarı, Su Başbuğu British Council Türkiye'nin sanat müdürü. Su senle başlamak isterim. Nereden yola çıktınız bu duvarları olmayan müze için? Aslında bu duvarları olmayan müze e, lafını biz ödünç aldık. E, British Council koleksiyonu e, 1930'lardan bu yana e, British Council'ın yürütüğü bir koleksiyon var. E, e, İngiltere'den sanat eserlerini topluyor ve 9000'i aşkın şu an eser var British Council'ın himayesinde olan. Ve bu koleksiyonun adı Duvarları Olmayan Müze. E, aslında duvarı olan ve e, bir ...depoda duran bir seçki. Hı hı. Ee, zaman zaman farklı sanat kurumlarına ödünç verildiğini biliyoruz. Evet. Ya da British Council'ın farklı ülkelerdeki ofislerinde de... ...bu koleksiyondan seçkilerin gösterildiğini biliyoruz. Aynen öyle. Ee, şimdiye kadar pratikleri hep senin söylediğin gibi... ...ya tek iş ödünç vermek... ...ya yerel bir küratörle çalışıp sergi geliştirmek... ...ve onun ülkeye gönderilmesi... ...ya da burada yaptığımız İstanbul'da Pera Müzesi ile... ...Vankara'da Cermodern Modernle yaptığımız gibi... Hala hazırda olan bir koleksiyonu, bir seçkiyi ülkelere göndermek ve onu sergilemek. Grayson Perry'yi biz 2014 yılında, 15 yılında yapmıştık. Hı hı. Ama ilk kez bir dijital sergi iş birliği yapıyor. Yerel British Council ofisleriyle koleksiyon. Ve bu Türkiye'den çıkmış bir fikir. Evet, Türkiye'den çıktı. Bu aslında biraz Türkiye'nin de konumu ve durumuyla da alakalı. Hem de e, yani o sene biz yine bir sergi yapmak istedik. Çünkü aslında Grayson Perry sergisi çok başarılı oldu. Hı hı. İstediğimiz e, mesajı iletebildik. E, yeni bir sanatçıyı Türkiye'ye tanıtabildik. E, yeni izleyicilerle buluştuk hem İstanbul hem Ankara'da. Ama bizim bize bu çok yeterli gelmedi. Daha çok insana ulaşmak e, istedik. Erişim sizin öncelikli meselelerinizden, odaklandığınız konulardan biri öyle değil mi? Kesinlikle. Mümkün olduğu kadar çok insana ulaşmak istiyoruz. Çünkü aslında hani İstanbul'da ve Ankara'da ve İzmir gibi belli başlı merkezlerde yaşayan insanların yine de bir belli bir sanata, kültüre erişimi var. Ama onun dışında kalan ya da o merkez mahallelerde oturmayan insanların bile o sanata erişimi olmuyor. Halbuki bu sergiyle... ...internet bağlantısı olan herhangi bir telefon, bilgisayar, herhangi bir araçtan sergiye gezebiliyorsunuz. Sergi hakkında bilgi edinebiliyorsunuz ve bu hani peş peşe konmuş beş tane eser değil... ...bir küratörün üstünde çalıştığı, bir koleksiyondan çıkardığı, bir tema altında hazırladığı bir sergi oluyor... Bunun bu... için bir de misafir sanatçı programı yarattınız değil mi? Evet. İki kere açık çağrı yaptınız. İlkinde evet. işte Elif Kamışlı önerisiyle birlikte bu misafir sanatçı programına kabul edildi. O geçtiğimiz seneydi. Ondan evet. da bahsedelim isterim. Bu senede Ulya Soley işte o evet. da konuklarımdan biri bugün. Ulya Soley bu e, açık çağrıya bir proje önerisiyle geldi ve sizin düzenlediğiniz misafir küratör programına, küratörlük programına katıldı. Nasıl bir program bu? İstersen biraz ondan da bahsedelim. Yani siz böylece Türkiye'den genç ve yükselen bir küratöre o koleksiyonu tanıma ve e, Londra'ya gitme tabii bunun için hı hı. ve o British Council'un koleksiyonundan sorumlu küratörler ekiple tanışıp onlardan da bilgi ve deneyim paylaşımıyla bir şey ortaya çıkartma fırsatı sunuyorsunuz. Evet aslında biraz kişisel, küratörün kişisel gelişimine de destek olmak hı hı. istiyoruz. Sadece hani bu proje kapsamında bir iş çıkarmasını ve orada bitmesini değil kendi e, ...network'ünü, tanıdığı insanları, tanıdığı kurumları geliştirmesini... ...kendini başka bir platformda tanıtabilmesini destekliyoruz. Bu Geçen sene Elif bir eğitime katılmıştı, Museums Academy hı hı. diye. Bu sene Ulya daha çok... Kurumlarla bir araya geldi, küratörlerimizle bir araya geldi. Birlikte HAL'a gittik bu sene kültür başkentiydi İngiltere'nin HAL. Oradaki sergileri, oradaki Turner Prize'ı gezdik mesela Hı -hı. birlikte. Yani biraz daha kişisel, yani mesela o, biz ım, bu programı başlatırken sergi onun ikinci aşaması Hı -hı. oluyor. Program bizim için öncelikli oluyor. O programın sonunda sergi gerçekten oturduysa, küratörlerimizle anlaştıysak küratörümüz mutluysa ve biz mutluysak sergiyi devam ediyoruz. Öncelikli e, hedefimiz bir küratöre destek olabilmek aslında. Ama ortaya çıkan sonuç da yani hani geçtiğimiz yıl Elif Kamışlı'nın e, küratörünün üstündesi sergiden bahsedecek olursak ki hala erişimi açık, şu anda hala evet. gezilebilir durumda 100 binin üstünde insana ulaştırmışsınız siz bu sergiyle evet. değil mi? Evet geçen sene Elif'in yaptığı sergi 110 binin üstünde insan ulaştı ve e, Türkiye'de de bir ilk aslında dünyada da hani az örneği olan bir proje olduğu için. Ve ajansımızla da çok iyi çalıştığımız için pompa ile çalışıyoruz. Hı hı. Ee, geçen sene e, altın örümcek aldık. Üç daldı ve en iyi web sitesi dahil. Dördüncü dal, en iyi web sitesiydi. O yüzden bu sene devam etmek bizim için e, çok önemliydi. Bu sene de geçen senenin üstüne bir e, şeyler koymamız gerekiyordu. Tasarım biraz değişti. Tasarım biraz küratörün e, yorumuyla da değişiyor. Hı hı. Yani ikisi bambaşka siteler yani birini seven diğerini sevmeyebilir Öyle farklı bir deneyim sunuyoruz. Bu sene ama biraz daha çok insana ulaşmak istiyorduk ve özellikle hani bu duvarlar olmamasını kullanmak istedik. Hı hı. Çünkü özellikle engel, yani ortopedik engelli, duyma engelli, görme engelli ya da yaşlılar ya da okuma yazma bilmeyenlere de ulaşmak istiyoruz. O yüzden bu sene web sitesi tamamen... Her türlü tarayıcı kullanılabilecek hale getirildi. Sesli Betimleme derneğiyle çalıştık. Hı hı. Böylece görme engelliler için her işin sesli betimlemesi yapıldı, seslendirildi. Bütün betimler hem seslendiriliyor hem yazılı halde var hem videoların altyazıları var. Elimizden geldiğince daha çok insana ve normalde sergiye ulaşamayacak herhangi bir nedenle insanlara ulaşmak istiyoruz. Ee, seneye de aynı minvalde devam etmek ah, istiyoruz. O zaman Türkiye'den tekrar yani Elif Kamışlı ve Ulya Soley'den sonra yine böyle bir projeyle ilgilenebilecek küratörlere, gençlere şimdiden e, duyurmuş olalım. buradan. İki tane gezilebilecek örnek var ellerinde. Evet. İlki işte Elif Kamışlı'nın bir önceki yıldan kalan ve web sitesi ödül de alan Geçen Gece Bir Rüya Gördüm sergisi. Bu sergi hala açık, gezilebilir durumda duvarları olmayan müze kapsamında. İkinci dijital sergi ise tanışıyorum Ja hemen. Evet. <gülüyor> Uluya'yla tanışıyor muyuz? <gülüyor> Oradan başlayayım. Uluya Soley bizimle birlikte hali hazırda Pera Müzesi'nde koleksiyon sorumlusu ve müzenin süreli sergileri içinde sergilerde ve yayınlarda küratöryel görevler alıyor. E, MacGill Üniversitesi'nde sanat tarihi ve psikoloji dallarında lisans aldı. Central Saint Mertens'de de kültür eleştiri ve küratörlük alanında bir yüksek lisansı var ve de işte British Council Türkiye'nin daha doğrusu British Council'un tabii küresel alandaki bir faaliyeti bu ama Türkiye'nin davetiyle misafir küratörlük Programına katıldı, İngiltere'deydi. Oradan başlayalım. Nasıl bir deneyimdi bu program? Neler yaptın e, Londra'da bu program kapsamında? Akabinde tanışıyor muyuz sergisine geçeceğiz. E, tanışıyor muyuz? Aslında e, en başta British Council yaptığı açık çağrı, bu sene e, çeşitlilik, eşitlik, eşitlik ve kapsayıcılık e, temaları dahilindeydi. E, bu yüzden hani bu temaları kapsayıcı bir Başlık olarak ortaya çıktı ee, Çünkü sen açık çağrıda bir proje önerisiyle e, evet, başvurman hı. gerekiyor başta Sonra tabii ki bu katıldığı misafir küratörlük programında, programında. orada koleksiyonu birebir daha çok araştırıp orada küratörlerle hı -hı. çalışınca eminim evrilmiştir de bu öneri Nihai hı -hı. halini öyle vermişsindir hı -hı. İlk baştaki önerin neydi? Baştaki öneri aslında yine portrelerden yola çıkan hı hı. bir sergiydi. Fakat Londra'da bu bir haftalık misafir küratör programı kapsamında seçtiğim yani online olarak daha önce seçtiğim eserleri birebir fiziksel olarak British Council'ın Londra'daki tüm eserlerin durduğu depo alanında hı hı. British Council'un koleksiyon yöneticisi Nicola Hilde'ın de eşliğinde gezmiş oldum ve eserleri birebir bir tanımış. Hem de British Council'ın bu sanatçılarla ilgili arşivlerinden de faydalanarak Ee, sergi önerimi biraz daha farklılaştırdım ve şekillendirdim. Hı -hı. Nasıl bir koleksiyon bu? Biraz değinmek ister misin? Yani senin tarif etmek istesen nasıl bir koleksiyonu var British Council'un? Çok kapsamlı bir koleksiyon aslında. Ee, tamamen Birleşik Krallık'tan mı? Tamamen örneğin? evet Birleşik Krallık'tan. Birleşik Krallık'ta oturan ve Hı -hı. sanat pratiği olan yani sadece İngiliz olması vatandaşı gerekti. olması Hı -hı. değil. Biraz Hangi Krallık'tan? dönemleri kapsıyor? Ee, aslında daha çok hani güncel hı hı. ağırlıklı bir koleksiyon. Ee, fakat bir sürü farklı medradan işler var, ee, video, resim, heykel e, gibi. Hı hı. Ee, Fotoğraf. Fotoğraf. Hı hı. Sergide de zaten e, bütün bunlardan örnekler var. E, yani sergideki. Eserler de örneğin hani en eski tarihli eser 1935 tarihli hı -hı, bir hı -hı, fotoğraf. Hı -hı. Dolayısıyla modern sanata da aslında hı -hı. bakıyoruz. Hem modern evet. hem de güncel sanatlar örnekler var. Evet. Ee, ve hani geçtiğim e, en geç tarihli eser de sanırım 2015. Ee, yani oldukça aslında geniş bir dönemi de kapsayan hı -hı. bir koleksiyon. Ben de hani sergide de e, aslında... ...bunu da öne çıkarmak istedim. Koleksiyonun hani zamansal... Harika. E, bir tabii ki kavramsal... ...çerçeve de ortaya koydun. Hı hı. Tanışıyor muyuz? Soru işareti portre üzerine. Evet. Ve şöyle de diyor... ...yani Birleşik Krallık portre geleneğinin... ...80 yılını temsil eden... E, ...bir seçki bu. Nedir Birleşik Krallık'ın portre geleneği? Biraz hı hı. bahsetmek istersen... ...ya da en azından senin British Council'un... ...koleksiyonunda deneyimlediğin itibariyle. Hı hı. E, portre aslında... E, geleneksel anlamda daha elitist bir hı hı. E, bakış açısı ortaya koyan bir e, çünkü daha dal. varsıl herhalde kişiler aileler evet, ressamlara özellikle öyle. o dönem eski dönemlerde sipariş edip kendi resimlerini <gülüyor> aile belki tablolarını evet. vesaire yaptırıyorlar ve o dönemde hani herkesin portresinin yapılamayacağını da e, özellikle ortaya koyan eserler görüyoruz. E, fakat bu zaman içinde değişiyor ve dolayısıyla da portrenin bu geleneksel yapısı bu değişikliği göstermek için çok güçlü bir araç haline geliyor. E, bu dönem hani son dönemde özellikle dijital alanda da portre çok evet. e, hepimizin her an telefonlarımızda. Otoportre hatta selfie <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dediğimiz. Evet hem online mecralarda da çok sık karşılaştığımız E, aşina olduğumuz bir şey haline geldi. Ve bu elitist kimliğinden de e, giderek sıyrılıyor. Demokratikleştiğinden bahsetmek mümkün mü? Tabii ki, hı hı. evet. Evet. Bu yüzden e, yani portre üzerinden gitmenin bu mesajı vermek konusunda da e, çok güçlü bir araç olacağını düşündüm. Başlığı nasıl koydun? Tanışıyor muyuz? Çok cazip bir de böyle hemen herkesin birbirine söylediği hafif flörtöz de bir yanı olan <gülüyor> evet. soru işaretiyle. Çok hakikaten sosyal medya ya da e, teklifsiz konuşmalarda kullanılan e, bir şey tanışıyor muyuz? Hı hı. Nasıl geldi bu e, başlık aklına? E, tanıdık olduk olduğumuz insanlara yakın hissetme içgüdümüzden yola çıkıyor aslında. Çünkü e, yani bu çeşitliliği e, gerçekleştirmeye giden yolda e, gerçekten hani bu kapsayıcılığı ancak tanışarak birbirimize yakın hissederek e, gerçekten hayata geçirebileceğimizi düşündüm. Bu yüzden de hani tanışıyor muyuz? aslında bunu... E, Biraz da hani tanışalım ve yakınlaşalım ve e, bu şekilde hani kapsayıcılığa giden yolda bir adım atalım. İngilizcesi <gülüyor> nedir? İngilizcesi you look familiar. <gülüyor> Biraz daha farklı <gülüyor> e, ikisi birbirinden. E, Ama işte yani yine tanışmak, evet, aşina olmak. Aşina belki. olmak <gülüyor> evet aynen. Şeyi de hatırlatıyor tabii bana bu kimlik tespitleri. Portreler üzerinden hı hı. ya da orada işte belki bazı değişen unsurlar üzerinde yapılan modifikasyonlar vesaire gibi şeyleri de anlatıyor. Biraz işlere geçelim mi? Geçelim. 17 tane sanatçının aslında sen evet. yapıtlarını seçmiş oldun. Hı hı. Söylediğin gibi 1930'lardan da işler var. Böyle bugünlerde, bu yıllarda üretilmiş çok güncel pratiklerde söz konusu. Neler var? Kimleri bu 17 sanatçı? Kimleri seçtin? Hı hı. E, 17 sanatçının 22 eseri var. Bazı hı hı. sanatçıların birkaç eserin gösteriyoruz. Resim, fotoğraf, video ve heykel gibi farklı Oo, medyalardan bir eserler var. Heykeli de dijital ortama taşıdınız. Evet, heykeli dijital ortama taşımak için her açıdan pek çok fotoğraf çekerek modellendi. Hı hı. Ve bizim için de aslında ilginç bir deneyim oldu. Serginin görselliği de aslında Suyun da bahsettiği gibi geçen seneden farklı. Biraz hı hı. daha iki boyutlu bir E, Hı -hı. görselliği var aslında ee, bunu da işte panoramik bir e, 360 derece gez, gezme e şeklinde kurguladık. Nasıl bir heykel bu? Yani kimin, hangi sanatçının neden bir heykele yer vermek istedin? Biraz ondan konuşalım. Çünkü diğerleri hep iki boyutlu işler evet. değil mi? Resim, fotoğraf hı hı. gibi. John Davies'in Head of PD, PD'nin başı hı hı. başlıklı heykelini sergiliyoruz. John Davies'in aslında böyle büstleri yapıldığı dönemde çok dikkat çekmiş, pek çok kişisel sergisi olmuş Londra'da. Ve biraz böyle Tanıdık ama e, tam olarak da belli bir coğrafyaya oturtulamayan yüzler üzerinden gidiyor. Bu yüzden çok dikkatimi çekti bu iş. Ee, Küçük biraz, bir iş galiba değil mi? E, aslında gerçek bir baş. Aa öyle mi? Birebir, bir. Okay, bire tamam, bir. Tamam. E, Bu yüzden de hani biraz maddeselleştirmek, maddes, maddesel bir şeyin dijital ortama da aktarılması gibi iki taraflı da e, bu deneyimi nasıl yaşıyoruz izleyiciler, e, maddeselin dijitaldeki e, e, iz düşümlerini nasıl deneyimleyecekler, bunu da göstermek Görmüş istedik. Oldu. O yüzden hekili özellikle eklemek istedik bu Harika. seçkiye. Peki. E, Hariciden sanat programındayız. Açık Radyo'da ben Çelenk Su Başbuğ ve Ulya ile birlikteyim. British Council'ın lanse ettiği Duvarları Olmayan Müze Projesi kapsamında Tanışıyor Muyuz sergisinden bahsediyoruz. Ortaya koydukları ikinci E, dijital sergi bu. İlkini de hala ziyaret etmek mümkün. Uliya Soley'in küratörlüğündeki tanışıyor muyuz sergisi ise yıl sonuna kadar şimdilik en azından bu yıl 2018 boyunca e, British Council'un web sitesine girdiğiniz zaman britishcouncil.org.tr web sitesine girdiğiniz zaman zaten e, kurumun Türkiye'de ve dünyada yürüttüğü diğer sanat ve eğitim programlarından da hatta dil üzerine programlarından da haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda işte exhibitions kısmına da sergi ler kısmına da girdiğiniz zaman bu sergiyi de birebir gezmeniz mümkün. Ee, üstelik de internet bağlantısı olan masaüstü mobil cihazlarla vesaire çok kolay Hep, ziyaret edebiliyor değil mi? Evet. Evet. hepsi için uyumlu yaptık. Yani özellikle mobil cihazlarda tercih edilebilecek bir yapısı var. Özellikle tanışıyor Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Um, Kenny MacLeod'un bir videosu var. Hı hı. E, bu da aslında çok e, ilginç bir video. Videoda e, kendisi 100 kelimelik cümleler kuruyor. Aslında belki bugünkü hani Twitter'daki 140 kırık karakterle sınırlı olup bir şey anlatmamıza da... Twitter'da e, zaten fark etti ve sayıyı arttırdı. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Bunun yeterli olmadığını <gülüyor> o bile görmüş oldu. Hı hı. Bu videoda da MacLeod... Um, Bir karakteri anlatıyor aslında. Her yüz kelimede farklı bir karakter ortaya koyuyor. Bunu ilk başta tam olarak anlayamıyorsunuz. Çünkü e, sanki hikaye devam ediyormuş gibi de bir his veriyor. Fakat sonra hani yüz kelimede bir aslında farklı birinin hikayesini anlattığını ve hikayenin devam etmediğini görüyorsunuz. 17 dakikalık bir video. E, fakat çok e, ilginç hikayelerle dolu. Altyazı da var zaten evet. izlemek hı hı. isteyenler için illa İngilizce bilmek gerekmiyor onu da vurgulamış olalım. Bu 17 sanatçıyı biz sayalım mı isimleri tabii. çünkü bazıları özellikle tabii ki tanıdık diğerleri hı hı. de keşfetmeye değer sanatçılar. Frank Auerbach'in bir e, yağlı boya çalışması var. Lucian Freud'un yine gül tutan kız başlıklı e, önemli bir yine yağlı boya portre çalışması <gülüyor> var. Craig Aitchison'un aynı şekilde. E, Michael Fullerton'ın iki tane işi var sergide. Jake ve Dennis Chapman, e, burada Artar'daki sergisinden <gülüyor> de tanıdığımız isimler. E, onların e, 2006'daki Freeze Sanat Fuarı'nda yaptıkları çok İlginç ve eğlenceli bir işleri var. Nedir? Ee, Hadi biraz detaya girelim. Bu e, bu ikili e, Free Sanat Fuarında bir stand açıyorlar hı hı. E, ve orada e, gelen herkesin e, parasını ödeyerek portresini. E, yapacaklarını duyuruyorlar. <gülüyor> Bu yüzden e, uzun kuyruklar oluyor önlerinde. Ne e, yapıyorlar? Karakalem mi yoksa? Yağlı boya. Yağlı boya hem de o iddialı. Evet ama bunlar hızlı yapılmış <gülüyor> portreler ve tabii ki gerçekçi değiller. <gülüyor> <gülüyor> Sergideki portrede e, British Council'ın eski direktörü Andrew Rose'un bir portresi. <gülüyor> Venedik Biyenerindeki, evet yani. evet evet, Venedik Biyenerindeki e, Birleşik Krallık Pavion'da da çok aktif rol üstlenen bir isim. Evet. Evet. Dolayısıyla bütün dünya sanat ortamlarının tanıdığı bir isim aslında Andrea Ross. Evet. Onun dışında Gary Hume'nin e, yine sanatçı Caradine Evans'ı resmettiği bir çalışması var. Ee, az önce bahsettiğimiz John Davies'in heykeli Hı -hı. var. Ee, Lubaina Himid e, bu sene Turner Prize kazanan. Ee, ...isim. Ee, Sen onun... seçtin de kazanmış mıydı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> önce... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> önce ben seçtim... ...sonra o onu kazandım. <gülüyor> <Oo. gülüyor> onun iki tane işi var. Ee, Richard... Onlar nedir? Kısacık onlara da değinelim. <gülüyor> Onlar e, Aslında... E, ...Lubey Nahim'in biraz... ...tarihin öyküleştirilmesi... ...ve yeniden yazılması... ...üzerine çalışan bir sanatçı... Ee, bu iki işte bir tanesinin ismi 1792, diğeri ise 2015. Fakat çok benzer e, portreler. Ee, burada da e, yani bu tarihsel süreçte özellikle oy verme e, ve kimin oy verebildiği ve bu hakların e, nasıl tanındığı Hı -hı. üzerine e, değinen bir eleştirel e, bir iş. E, Richard Hamilton'ın yine bir... E, ...fotoğraf üzerine... E, ...yağlı boyayla yaptığı bir... ...çalışması hı hı. var. E, bu işte de e, biraz... ...aristokratik portreler... ...üzerine e, değiniyor. E, Japon prensi... ...Naruhito'nun evliliği... E, ...95 yılında çok... E, ...skandala yol açmış... ...bir evlilik. Tabii. Çünkü aristokrasiden... ...olmayan bir eş seçiyor kendini. E, Richard Hamilton da... ...o dönemde onların portresini... ...yani olan bir fotoğrafın... ...üzerine yaptığı bir çalışma. Hı hı. Ee, Madame Yavonne de... ...sergideki ilginç... ...isimlerden biri. 1935 tarihli fotoğraf... ...onun. Hı hı. Hı hı. Ee, o da çok önemli bir kadın fotoğrafçı. Ee, ve... ...hem portre hem... E, natürmort çalışıyor. Hı hı. Ve stüdyo fotoğrafçılığı da yapıyor aslında... ...aynı dönemde. Ee, Tracy Emin'in... E, ...fotoğrafları var... Kıbrıs kökenli bir sanatçı o da, o yüzden Türkiye'de özellikle bilinir. Evet, aynen. Sara Lucas'ın yine iki tane otoportresi e, var. Hı -hı. Zaten Sara Lucas'ın otoportre serisi de oldukça meşhur. Hı -hı. Ee, sergide yer alanlar da yine bir tanesi e, kafatası ile otoportre, diğeri ise e, üzerimde bir somon e, isimli çalışması. ...Morakil genç bir sanatçı... ...onun bir yağlı boya işi var sergide... ...o da cep telefonuyla otoportre başlıklı bir iş. Hmm. Bu ee, sene Biennale'de olan... Morakil. ...bu seneki evet, Biennale'de evet, de işi evet. vardı. Evet. Ee, onun dışında Kenny MacLeod... E, ...videosu olan sanatçı... ...az önce bahsettiğimiz. Ee, yine Chris O'filly'nin bir portre işi var... Ee, Bu da hani biraz aslında hani otoportre mi yoksa başka biri mi? Biraz Aa, belirsiz hmm. bir iş. Ee, Tanışıyor muyuz diye soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, bu eser de bu arada koleksiyondaki en küçük boyutlu... Ha. Toplasının evet. toplantısından hatırlıyorum. Evet, evet. <gülüyor> bir kibrit kutusu boyutunda neredeyse. Ee, onun dışında Mark Wallinger'ın e, bir kendi otoportrisi e, var fotoğraf Hı -hı. şeklinde. E, o da yine kadın hakları üzerine e, bir yorumda bulunan bir iş Hı -hı. ile sergide. Ve son olarak David Shigley'nin bir fotoğraf çalışması var. Farklı kuşaklardan evet. pek çoğu da aşina olduğumuz önemli hmm. sanatçılardan, 17 sanatçıdan 22 iş var wow. ve bunu aslında işleri birebir göremiyoruz. Hala British Council'un deposunda ya da dünyanın farklı yerlerinde sergilenirken aslında sen bunları dijital ortamda bir araya getirdin hmm. British Council'un davetiyle. Uli, e, Uliye çok teşekkürler. Su eklemek istediğim bir şey olur mu programın sonuna yaklaşırken? İki küçük şey olabilir. Biri sergiyi gezdikten sonra kendi portrenizi görüyoruz. E, de yükleyebiliyorsunuz ve serginin bir parçası olabiliyorsunuz. İkincisi biz üçüncüsünü de yapmak istiyoruz bahsettiğimiz gibi serginin ve e, dolayısıyla ziyaretçilerimizin fikri bizim için çok önemli daha iyi, e, ilerleyebilmek için. Yine sergi sayfasında sağ alt köşede ufak bir anketimiz var. Onu doldursanız bizim için çok e, güzel olur ve seneye daha iyi ve daha kapsayıcı ve daha ulaşılabilir bir sergi yapmamız için bize destek vermiş olursunuz. Peki, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bugün hariçten sanat programında duvarları olmayan bir müze gündemimizdeydi. E, dijital ortamda gezebileceğiniz Ulya Soleil Küratörü'nde Tanışıyor Muyuz sergisini e, gündeme taşıdık. Su Başbuğ da bize katıldı. British Council'dan bu projenin yöneticisi olarak. Çok teşekkür ederim ikinize de. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Görüşmek <gülüyor> üzere, hoşçakalın. Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay.